Abdest nasıl alınır? 1. Abdeste başlarken şu dua okunur. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfikil iman. Elhamdülillahi lazi cealel ma'e tahuren ve cealhel İslamen nuren. Dipnot 1 azîm olan Allahü u adıyla başlarım. Bize, İslam dinini veren ve imanı ihsan eden Allahü u Teâlâ'ya hamdü senalar olsun. Suyu temizleyici, İslam'ın nur kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Sonra eller bileklere kadar üç defa yıkanır. 2- Sağ el ile ağıza üç kere su verirken,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 duası okunur. Dipnot 7 Ey Allah'ım! Vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Gölgenin olmadığı, bulunmadığı günde beni arş ala'nın gölgesinde gölgelendir. Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmaklarıyla iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklarla kulakların arkası meshedilir ve Allahümme cealni minellezine lezîne yestemî'ûnel kavle fe yettebîûne ahsenehû. Duası okunur. Dipnot 8. Ey Allahüm! Beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle. 9. Ellerin dış yüzüyle enseyi mesh ederken Allahümme âtık Rakabet-i minen-nâr. Duası okunur. Dipnot 9. Ey Allah'ım! Boynumu ateşten azâd eyle. 10. Boynu mesh sonra, sol elin küçük parmağıyla, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayağı üç defa yıkarken, Allahümme sebbit kademeye aleh sırâtı yevme tezillû fîhil ektâmü. Duası okunur. Dipnot 10 Ey Allah'ım! Ayakların kaydığı günde, sırat üzerinde ayaklarımı sabit eyle. 11 Sol ayağı üç defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını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 ve zembi mafuran ve ameli makbulen ve len entabure duası okunur. Dipnot 11. Ey Allah'ım, senin düşmanlarının sıratta ayaklarının kaydığı günde benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allah'ım, çalışmamı meşkur günahımı affeyle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 Lâ şerîke leke, estagfiruke ve etûbe ileyke. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduke ve rasulüke. Dipnot 12. Ey Allah'ım, seni hamd'inle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına bir olduğuna ve şerikin ortağın olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve rasulün olduğuna şahadet ederim. Allahü Teala Hazretleri o kimsenin günahlarını affeder ve kabul imzasıyla tasdik edip arşi alanın altında muhafaza eder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 fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevaptır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikten sonra Allahumme ce'alni minet tevvabin ve ce'alni minel mütetahhirin ve ce'alni min ibadikes salihin ve ce'alni minel lazina Aleyhim velâhum yahsenun. Duasını okumak çok sevaptır. Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken, kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır. Akıl isen kıl namazı, çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki, mü'minin miracıdır.